İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhabalar İzel Bey, günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Feriyad. Yalnız evet, kaldık bugün. bir başımıza. <gülüyor> evet, Ömer Bey yok. Bu evet. olsa böyle. Peki, sana kolay gelsin. Ee, en azından seçimde zorlanmayacaksın. Evet. Değil mi? <gülüyor> Gerçek demokrasi işleyecek bugün. <gülüyor> Nasıl demokrasi yani? Tek başına seçince demokrasi ne oluyor? <gülüyor> evet tabii, gerçekten yüzde <gülüyor> yüz. Bunun adı otokrasidir Özdeş. Lütfen. <gülüyor> Saptırmayalım. Olur, olur mu? Otokrasiden şimdi demokrasiye geçtik. Peki, ee, neyse. E, biz otokrasiye nasıl geçtik? Nasıl geçti onu, ben ya onu ondan da bilmiyorum. Ne oldu da geçtik? Onu gelecek hafta Ali Bilge'ye sorarsın artık. Tamam. <gülüyor> Peki, bugün 20 Haziran e, Dünya Mülteciler Günü. Önemli bir gün tabii. Evet. E, programı da sabahtan beri dinliyorum. Hakikaten... E, yani günün e, anlam ve önemine gerekli hassasiyeti gösterdim. E, ben de bu münasebette bugünkü programın tamamını e, mülteci ve göçmen karikatürlerine ayırdım e, bu bağlamda. Şimdi e, öncelikle geçtiğimiz hafta Cuma günü. E, Fransa'nın Var bölgesinde Ramatuel e, diye bir e, kentte büyük bir karikatür servisi açıldı. Bu sergi daha önce KAN'da da açılmıştı. Dünyanın hemen her ülkesinden toplam 252 karikatürcü, birer ya da en fazla ikişer karikatürler, karikatürle katıldılar bu sergiye. Serginin konusunda mülteciler, Fransa Karikatürcüler Derneği, France Cartoonist ile Le Creon, yani kurşun kalem denen bir oluşum. Müşterek olarak düzenlediler bu sergiyi. Ve göçmen ve mülteci sorunlarına karikatürler vasıtasıyla bir kez daha dikkat çekiliyor Sergi'de. Sergi'ye dediğim gibi 252 karikatürcü katıldı. Türkiye'den de bazı isimler var. Ben Sergi'nin tanıtım yazısını şöyle bir başını okumak istiyorum sadece. İngiltere'ye Somali'den iltica etmiş bir göçmen ailenin 1988 doğumlu kızı. Buharşan şair, o şair aynı zamanda kendisi ve şu mısralarıyla başlıyor tanıtım yazısı. Evin seni uzaklaştırmıyorsa sen evinden ayrılmazsın. Ayaklarının altında ateş, gövdemde sıcak kan, asla yapacağını düşünmediğin şey boynunda bıçak olana kadar evinden ayrılmazsın. Ve hatta o zaman bile hala sesinde milli marşını yaşatırsın. Ee, yiyecek bir şeyler bulmak ve ailelerini beslemek isteyen yüz binler ve hatta milyonlar. Bu insanlar Akdeniz'de vicdansız kaçakçıların elinde yardım çığlıkları atarak boğuluyorlar. Cesetleri sahillere vuruyor. Peki hayatta kalmayı başaranlara ne oluyor? Onlar ne buluyor? Duvarlar, elektrikli dikenli tenler, gözetleme kuleleri, toplama kampları. İşte böyle başlıyor e, Sergi'nin e, ve katılım tanıtım e, yazısı. Tanıtım yazısıymış. Evet, Ama durumun evet. vehametini de tabii ortaya koyuyor. Tabii, tabii. Ee, şimdi bu e, Ramatüel e, kentinde açılan e, büyük sergi e, bu sorunu, vah, bu vehameti aslında karikatür vasıtasıyla e, deşiyor. E, ve sergide yer alan, e, ben iki karikatür aldım. Bunlardan bir tanesi bizim e, Musa Gümüş'ün karikatürü. Ee, ve Musa Musa Gümüş bu coğrafyada yaşayan yani işte Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan belki bilmiyorum Balkanlarda daha çok e, herkesin çok iyi bildiği bir geleneği işlemiş e, karikatüründe. Bilmiyorum Avrupalılar anlamışlar mıdır e, bunu ama e, evet, Musa Gümüş'ün karikatüründe gidenlerin ardından bir kova su dökmekte olan köylü bir kadın görüyoruz. Gidenin ardından biliyorsunuz su dökmek bizim yörede bir halk geleneğidir. Bir yolcunun arkasından su dökülmesi, giden kişinin işte yolunun sular seller gibi açık olmasını, yolculuğunda mutlu ve sağlıklı bir şekilde bitmesi için falan yapılır. Biz yaparız yani sıkça bir yere giderken. Şimdi Musa Gümüş'ün karikatüründe, o su kovasından boşalan suların üzerinde, o bir kova suyun e, boşalttığı suların üzerinde e, yol almaya çalışan bir mülteci botu var. İçi böyle tıka basa, mültecilerle dolu. Çok güzel bir çizim. E, yaşlı kadın ise, e, o kovayı döken kadın ise yangın yerine dönmüş olan kendi köyünde kalmış. Çünkü arkada, arka planda görüyoruz, ortalık e, dumanlar içinde yıkılmış. E, o sadece kadıncağa e, gidenlerin ardından su dökmekle yetiniyor. Muhtemelen yakınlarının, e, sevdiklerinin daha güvenli bir yere ulaşması için de içinden e, dua ediyordur herhalde. Böyle bir karikatür bu. E, aynı sergide bir diğer karikatürde ise çok önemli bir sorunun yanıtı aranıyor. Mülteci ile göçmen arasındaki fark nedir? Bu sıkça sorulan bir soru ve karıştırılıyor da bazen e, bu konu. E, bu karikatürü Christian imzalı bir Fransız e, karikatürcü çizmiş. E, karikatürde iki kişi görüyoruz karşılıklı konuşuyorlar bunlar. E, kafasındaki o balıkçı beresiyle ve e, tıraşsız e, yüzüyle Mülteci olduğunu anladığımız e, sol taraftaki karikatürün solundaki kişi e, onun karşısında da böyle daha temiz giyimli hatta saçları brillantin diyeceğim e, yetkili kişi var ona şöyle bir soru yöneltiyor e, mülteci ben mülteci miyim yoksa göçmen mi şimdi yetkili kişi kendinden gayet emin e, işaret parmağını da sallayarak adamın merakını gideriyor. Duruma göre değişir. Ülkemde öldürülmemek için buraya geldiysen başka, çalışarak ölmek için geldiysen başka. İkisi birdense? Bambaşka. Bambaşka, evet. <gülüyor> o zaman, yani neyse. Şimdi tabii ikisi birden e, olması gayet doğal aslında. Yani kimse e, bu e, şeyin, e, Warshan Şair'ın sıralarındaki gibi yani... Evin seni uzaklaştırmıyorsa sen elinden ayrılmazsın. Ee, yani kimse isteyerek e, gelmez. Yani sonuç hep aynı yere çıkıyor. Birinde ülkende bir kere ölüyorsun. Diğerinde gurbette e, defalarca ölüyorsun. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Evet. Bu hafta e, karikatürlerimiz böyle. Şimdi sıradaki karikatür e, bu programın devamlı dinleyicilerinin... E, tanıdıkları bir imzaya ait aslında. İrem Eroğlu, e, henüz 14 yaşında bir genç e, karikatürcü. Evet. E, Evvelce anlattım, evet o karikatürü haftanın karikatürü olarak e, seçmiştik. E, İrem, e, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde bu, yani cumartesi, pazar günü e, ÖSYM tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına giren öğrenciler için e, test sistemini de eleştiren Son derece güzel bir karikatür, anlamlı bir karikatür çizmiş. Bir dinleyicimiz onu bana iletti. Facebook sayfamda bu programı tanıttığım bölümün altına koydu. Gerçekten çok güzel bir karikatür. Fakat ben İrem'in daha önce çizmiş olduğu Samsun'da geçtiğimiz 19 Mayıs'ta sergilenen bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Konudan sapmamak için. Sergide e, savaş ya da doğal afet gibi nedenlerle göç etmek durumunda kalan çocukların sorunları ile e, aynı zamanda göç sürecinde denizde boğulan, işte kötü beslenen, insan tacirinin eline düşen, falan, kaçırılan, cinayete kurban, giden göçmen çocukların karşılaştığı e, tehlikeler irdeleniyordu. E, ve bütün karikatürleri de 17 yaşın altındaki gençler ve çocuklar kesmişlerdi. Ee, İrem Eroğlu'nun karikatüründe e, göçmen çocuklarının eğitim e, sorununa parmak basıldığını görüyoruz. E, karikatürde bir okulda e, sınıfın bir sınıfın içini e, görmekteyiz. Dersimiz e, herhalde geometriye ve öğretmenimiz de elindeki bagetle tahtada bir sanırım geometri te teoremini anlatmaya çalışıyor öğrencilere. Çok fazla öğrenci yok sınıfta. Ön sıralarda oturan iki öğrenci ilgiyle, büyük bir ilgiyle e, öğretmenlerini izliyorlar. Onların biraz arkasındaki bir başka öğrenci öğretmene bakacağına, derse bakacağına arkasına dönmüş, yüzünde e, böyle e, kızgın bir ifadeli yoksa nefret mi desem acaba bu ifadeye? Sınıfın çok daha arkasında diğerlerinden e, bir, bir başına ayrı oturan aslında izole edilmiş bir başka öğrenciye, evet nefretle bakıyor. İşte o arka tarafta, sınıfın en arkasında oturan öğrenci ise gerçekten arkadaşlarından biraz farklı. Bir kere ter rengi daha koyu. Kılık kıyafeti de maalesef kötü. Tişörtünde kocaman bir yama görüyoruz. Kısa bir pantolon giymiş, kısa bir şort. Üstelik diğer öğrencilerin önünde bulunan sıralardan onun önünde yok. O sırasız yani defterini e, kitabını koyacağı bir sıra yok önünde. Tek başına bir sandalyede oturuyor garip. E, İremoğlu bu kadarıyla da yetinmemiş. Bu e, garip öğrencinin çevresine yere tebeşirle bir sınır çizgisi çekivermiş. Yani şöyle demiş: ey göçmen çocuk sen sen o sakın sınırını aşmaya kalkma, kalkışma." bir tür dikenli tel görüntüsü de veriyor. Yuvarlak da etrafını çevrelemiş gerçekten. Evet, evet. Yani. Sınıfta bir Tam... de olsa sınırları Hı. belli. Evet, <gülüyor> sınırlarım belli. Şimdi 14 yaşındaki karikatürcü İrem'in göçmen çocuklarına, çocuk gözüyle, bir ergen gözüyle diyeyim hatta bakışı böyle. Ve evet, ee, şey bana kalırsa e, İrem bir ergenden de öte bir yetişkin gibi görüyor, düşünüyor ve çiziyor. Keşke herkes böyle e, görebilse, bakabilse bu e, anlaşılmaz durumlara. Evet. Şimdi ben, belki de geçtiğimiz e, geçtiğimiz 15 gün önce 7 Haziran günü toprağa verdiğimiz sevgili e, Latif Demirci gibi o da e, İrem de... E, yani Latif Demircioğlu 15 yaşındayken çizmeye başlamıştı. Fakat karikatür severler yani Latif'in hayranları Latif'e hiçbir zaman genç çizer sıfatını yakıştırmamıştı. Yani o da çok enteresan. Hep böyle yetişkin, yaşsız bir çizerdi sanki. Ben Latif'in ölümünden çok kısa bir süre önce Hürriyet gazetesinde yayınlanan ee, bir karikatürünü de anlatmak istiyorum bu vesileyle ee, o bu karikatürde mülteci sorununa bambaşka bir gözle bambaşka bir e, e, bakış e, bakışta yaklaşmıştı aslında e, latif mülteci sorununa değil de konut sorununa parmak basmıştı o karikatürde şimdi karikatürde bir evin önünde e, önünden yürüyerek geçen bir takım vatandaşlar görüyoruz Bunlar e, tipik latif demirci tiplemeleri yani hepsi böyle patates burun, domates burun böyle e, bir adam yanında çocuğu var karşıdan gelmekte olan başörtülü iki kadın tipik yurdum insanları e, tipik e, latif demirci tipleri işte önlerinden geçmekte oldukları e, binanın giriş katının penceresinde ise e, büyücek bir ilan e, göze çarpıyor. Ne diyor eylanda? Mülteciden kiralık. Ve bir de telefon numarası işte 0537 bilmem bilmem ne kadar. Hepsi bu kadar. Yani bu karikatür bundan ibaret. E, Latifi bu karikatürü çizmeye iten neden ise e, 21 Nisan 22 e, 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan e, bir cumhurbaşkanlığı kararıydı. E, Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayan emlakçılara çeşitli destekler sağlanacağı belirtilmişti bu kararnamede. Yabancılar 250 bin dolar değerinde konut alımı karşılığında vatandaşlık verileceğine dair böyle bir kararnamede. Ve tabii çok sert eleştirilerle ve bir, bir takım iddialarla karşılanmıştı bu. Tepkilerin ardından da yapılan düzenleme ile geçtiğimiz günlerde vatandaşlık alabilme bedeli 250 bin dolardan... 400 bin dolara çıkartıldı. Yani 400 bin dolara mülk alırsanız vatandaş olabiliyorsunuz. Ee, ve son bilgilere göre okuduğum kadarıyla bugüne dek 280 bine yakın yabancı taşınmaz mülk almış, alabilmiş. Bu da ülkemizdeki göçmenlere bir farklı bakış tabii. Evet, parası ee, olan gels gelebilir yani. Parası olan göçmen gelsin tabii, ihtiyaç var. Yani niye gelmesin ki? Bakın, yani turist lazım, göçmen lazım, para lazım. Ee, bu vesileyle Latife'de bir günaydın diyelim. Sevgili Latife. Evet, e, şimdi Özdeş aslında ben bu programa e, bugün bir koruk almak istemiştim. Evet, Fakat evet. E, evet, ne yazık ki tanıdığım iki e, karikatürcü dostum, iki göçmen olarak bildiğim dostum yoğun e, işleri nedeniyle e, katılamadılar. Ee, karikatürcü Mehmet Kahraman aslında bir Bulgar göçmeni kendisi Anadolu halen şu anda Anadolu Karikatürcüler Derneği'nin de başkanlığını yürütüyor ee, Mehmet Kahraman e, Bulgaristan'ın Kara Ağaz köyünde doğup büyümüş e, ve bundan neredeyse yani yarım asır diyeceğim belki de e, önce aile, ailece Türkiye'ye gelerek yerleşmek zorunda kalmışlar zorunda diyorum. Çünkü isteyerek mi gelmiş? E, şüphesiz ki hayır. Siyasi şartlar ve ortam e, zamanında onları zorlamış ve ne yazık ki e, bunca zaman geçmesine rağmen hala hala ama kendisine e, farklı muamele yapılmasından şikayetçi kendisiyle konuştuğumda bana net bir şekilde anlattı. E, kıyünü, kara ağaçı özlüyor ve bunu da sıkça Dile getiriyor e, yazılarında, paylaşımlarında. E, üstelik sanırım bu duygularında da yalnız değil. E, bakın şimdi şöyle bir istatistik paylaşmış e, bir e, gönderisinde Mehmet Kahraman. Çok dikkatimi çekti. E, şöyle diyor, köyüm kara 1935'ten sonra Brestovene olmuştur. İnşallah doğru e, telaffuz ettim. E, köye göç ve köyden göç sebebiyle Köyümüzün durumu şöyledir. Bir istatistik yayınlamış. 1470 yılında köyün, yani Karaağaç köyünün %100'ü Türkmüş. 1951 yılına geldiğimizde köyün %75'i Türkmüş. 78'de bu sayı, bu oran %70'e düşüyor. 89'a geldiğimizde işte, asıl sorun orada, e, Türklerin nüfusu köyün yüzde elli sadece oluşturuyor yani yüzde yüzden yüzden eldeye kadar düşmüş ve ondan sonrası da çok enteresan 2000 yılında yüzde seksen'e çıkıyor tekrar 2022'de de yüzde doksanmış e, Türklerin oranı köydeki yani demek oluyor ki tıpkı o Somali kökenli İngiliz şair Warsan şairin dediği gibi evin seni uzaklaştırmıyorsa sen evinden ayrılamazsın evet. ee, geri Mesela, dönüş yaşanmış yani. Evet, evet geri dönüş yaşanmış. Durumlar düzelince zaten Bulgaristan da Avrupa Birliği'ne üye oldu falan filan. Eee konjonktür değişti. Neyse. E, Mehmet Kahraman'ın e, programda anlatmam için gönderdiği bir karikatür var. Hem komik hem de hazin uzun, usul huzurlar e, barındırıyor. E, şimdi bu Kahraman'ın karikatüründe bildiğimiz türden bir otobüs durağı görüyoruz. Duraktan yan yana e, oturmuş, otobüs bekleyen, beklemekte olan 3 yaşlı adam var. Ve yanlarında da bir siyah çarşatlı kadın. Kadının kucağında da bir küçük çocuk, kendi çocuğu. E, durağın arkasındaki manzara ise korkunç. Her taraf dumanlar altında, binalar bombalar altında kalmış, pek çoğu yıkılmış. Havada hala uçmakta olan e, bombardıman uçakları var. İşte... <gülüyor> yani tam bir savaş ortamı aşina olduğumuz korkunç bir ortam durakta otobüs bekleyenlere gelince üç yaşlı adam ellerinde bastonları siyah çarşaflı kadının kucağındaki minik çocuğa doğru eğilmişler biraz da böyle merakla bakıyorlar sanki kurtarılmak için bana öyle geldi küçük çocuktan medet umuyor gibiler kadın deseniz ee, yanı başında duran o siyah poşetlerin içine e, bütün eşyalarını almış tıkmış e, gözlerini de kocaman açmış korku içinde e, o, o, bu, bu kişileri oradan alacak kurtaracak olan otobüsü beklemekte. Çocuğa gelince e, o ellerini bu üç yaşlı adama doğru uzatmış belki e, çocuk da o yaşlı adamlardan yardım bekliyor. Aslında bu yaşlı adamlar bizim e, tanıdığımız e, tiplemeler, çocukluğumuzun süper kahramanları bunlar. Yani soldan sağa doğru sayayım, ak saçlı ihtiyar bir Süpermen var, peleriniyle. Hemen <gülüyor> göbekli, onun yanın. Evet. terlik <gülüyor> bile var Süpermen'de. <gülüyor> evet, evet. Hemen onun yanındaki iki büküm oturan da ihtiyarcık, o da örümcek adamımız, değil mi? Evet. Ve onun yanında e, dişleri de kalmamış. Tek bir dişi görünüyor. Bir Batman var yani yarası adam oturuyor. E, yani Mehmet Kahraman'a göre süper kahramanlar öylesine yaşlanmış ki bırakın dünyayı kurtarmayı kendilerini kurtaracak dermanları kalmamış. Hatta belki de savaştan kaçan annesinin kucağındaki o küçük göçmen çocuktan e, medet umuyor gibiler. Ya yani... de anne çocuğunu savaştan kaçırmaya çalışan anne bir tür kahraman gibiydi. <gülüyor> Yeni kahraman. o da şey evet. gibi kahraman kıyafeti gibi o, siyah. Evet. Ne, evet, ne evet, ne evet, evet kıyafet. Burka. Burka çarşaf diyelim yani. Çarşaf diyelim peki. Evet. Burka değil o çünkü yüzü görünüyor tamamen. Evet. Ee, o kocaman gözlerini açmış dehşet ve korku içinde böyle bir an önce oradan kaçmayı bekliyor falan. Güzel bir karikatür. Ve Mehmet Kahraman diyor ki ben ne çizersem çizeyim hemen bütün karikatürlerinin temelinde göç vardır. Göç unsurunu bulursunuz diyor. Ee, belki kendisini bir başka programımızda konuk etme fırsatı Hı. buluruz. Evet, umarım. Evet. Şimdi e, bir e, büyük skandala e, bakmak için e, İngiltere'ye e, gidelim diyorum. E, o da bir mülteci skandalı tabii geçen hafta yaşanan. E, siz e, yine bu konuya da gereken önemi verdiniz geçen hafta. Ben sadece karikatürü anlatayım. E, karikatür The Independent gazetesinin e, ünlü çizeri Dave Brown'a ait. Dave Brown e, karikatürde e, başrole e, Liz Truss'ı almış. Liz, Elizabeth May Mary Truss 2020'den beri dişi bakanı İngiltere'nin ve e, aynı zamanda kadın Değişiklik bakanı olarak da görev yapmış. Şimdi bu karikatürde Liz Truss'ın bir görevi daha var. Ruanda hava yollarının kabin amiri yani o sesli yapıyor. E, sadece iki yolcu var uçakta bomboş uçak aslında. O e, Liz Truss e, koridorun ortasına geçmiş, kolses kıyafetleri içinde, kollarını da iki yana e, açmış. Uçaktaki boş koltuklara yolculuk hakkında bilgi veriyor. Yani şöyle diyor. Dışarıda hava antidemokratik, yerel saat <gülüyor> umurunda değil ve henüz birleşik kralıktan ayrılamadık bile. Ee, bir ayrıntı şimdi bu karikatürde. O arkasından hemen pilot kabinini ve e, pilotu küçük de olsa görebiliyoruz. Gülümsüyor pilot. Fakat suratı aynı Azrail'in e, yüzü yani kuru kafa. Pilotumuz. Yani Day Brown, e, İngiltere hükümetinin ülkedeki sığınmacıları e, başvuruları tamamlanıncaya kadar Afrika'daki o Ruanda'ya gönderme planının e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne takılması ve ilk uçağın son anda iddial edilmesiyle dalga geçerken e, uçakla götürülmesi planlanan yedi kişinin aslında ölüme gönder, gönderildikleri mesajını veriyor bu karikatürle. Öte yandan e, basını izlemişsindir özdeşlendi e, İngiliz basınını e, bu olay hakkında saçmalık komedi, hükümet küçük düştü falan gibi böyle e, başlıklar attılar. Hep dalga geçtiler Boris e, Johnson'la. Evet, bu uygulama De, başlamazdan önce e, intihara kalkışan göçmenler olmuştu, açlık devrine evet. başlayanlar oldu. Tabii ki göçmen dostu olan bir dizi sivil toplum örgütü hareketlerden onlar da protesto etmişlerdi. Evet, tabii. tabii. Yani çok gerçekçi bir karikatür. Evet, pilotu tabii. pilotu böyle Azrail'e Azrail e benzetmek. Peki, hızlıca mülteci karikatürleri evet. sürdürelim. Şapat'ın International Herald gün gazetesinde yayınlanan, e, yayınlanan karikatüründe bu kez iki mülteci çocuk görüyoruz. İki göçmen çocuğu. Arka planda da bir kentin varoş mahallesi var. Evler, balkonlar, çamaşırlar falan, büyük duvar yazıları, grafittiler. E, ve boş bir arsada konserve kutusuyla futbol oynamaya çalışan gençler var. E, ön planda da iki ergen e, sohbet ediyor. E, Afrika kökenli olduğunu anladığım böyle siyah denli e, olanı arkadaşına. Kendi hayalini söylüyor. Ben bir futbol yıldızı olmak isterim ee, Arkadaşı ise beyaz o Pek oralı değil. Elindeki sivri bıçakla tırnaklarını temizliyor. Yani elindeki bıçaklar ne olmak istediği anlaşılıyor zaten. Ee, onun hayali şu. Ben, <gülüyor> ben de FIFA'da patron. <gülüyor> ee, yani bilindiği üzere FIFA'nın eski başkanı e, SEP. SEP. Blatter ve Michel Platini e, dolandırıcılık davasıyla e, yargılanıyorlar şu anda ve dava görülmeye başladı e, başlandı İsviçre'de. E, karikatürcü Şapat ise bu yargılamadan e, mültecilere bir şekilde pay çıkartıyor. Sıradaki son e, mülteci karikatürünü Hollandalı e, çizer dostumuz Tjerd Royards e, çizdi. Onun eseri bu. Bu karikatürde Royards yine çok acı bir gerçeği gözler önüne seviyor bir tezatı. Karikatürün ortasında Avrupa Birliği'ni temsilen yerde oturmakta olan bir e, kadın görüyoruz. E, tam bir alegori bu. Kadının üzerinde mavi renkli bir e, uzun elbise var Kaptan, e, kaftan gibi. E, elbisesinin sırtında da ee, Avrupa Birliği'nin 12 sarı yıldızı daire şeklinde sıralanmış. Yani bu kadın alegorik olarak e, Avrupa isim geliyor. İşte bu Avrupa Hanım diyelim ona. Kollarını iki yana kocaman açmış. Karşıdan kendisine doğru e, gelmekte olan e, elinde e, ya sırtında çantasıyla e, küçük bir çocuğu kucaklamaya hazırlanıyor. E, kadının elindeki kağıtta ise kocaman harflerle çözüm yazıyor. Peki neymiş bu çözüm? Ukraynalı çocukları koru diye yazılı çözümün hemen altında. Avrupa Hanım da zaten bu karşıdan gelen Ukraynalı çocuğu kucaklamaya hazır, kollarını açmış. Gel gör ki bu e, hanımın arkasında bekleşmekte olan başka çocuklar da var. Chird e, onların da hangi ülkelerden geldiklerini e, işaret tabelalarının üzerine yazmış. İşte Sudan, Afganistan, Suriye ve tam olarak görülmesi de İ harfinden, I harfinden ben Irak, Irak olduğunu tahmin ediyorum. İşte bu çocuklar da tam bir umutsuzluk içinde yani kimisi oturarak kimisi ayakta ağlayarak öylece e, bekleşiyorlar Avrupa Hanım'ın arkasında. Oysa kadının elbisesinin arkasına e, bir de girilmez lefası iliştirilmiş. E, sarı yıldızların tam ortasında yasak lefası var. Çocuklardan bir tanesi kadının kaftanını çekiştirerek dikkatini çekmek istiyor fakat kadın karşıdan gelen Ukraynalı çocuğa o kadar odaklanmış ki arkasındakileri pek fark etmiyor bile ya da fark etmek istemiyor. Evet. Ee, evet. UNICEF'e göre biliyorsun savaş devam ederken 2 milyon çocuk Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalmış. Yani evet. ve bu sayının da artmaya devam ettiğini. Ee, bu çocukların her birinin korunmaya, eğitime, güvenliğe ve desteğe ihtiyaç olduğunu e, söylüyor UNICEF yetkilileri. Ee, yani bir milyondan fazla çocuk şu anda Polonya'da, e, Romanya'da, Moldova'da falan. Ee, Hacı Gerçek e, böyle fakat diğer yandan e, Cerdro Yarsın'da e, altını çizdiği yani e, vurguladığı Diğer ülkelerde yani Sudan, Sudan'da, Afganistan'da, Suriye'de milyonlarca çocuk yardım bekliyor. Onlar kaçamıyor da. Ee, onlar ne olacak? Diyerek bitirelim programı. Evet. E, günün karikatürünü herhalde seçme kısmı var şimdi. Ben karışmıyorum. <gülüyor> Peki, Çünkü efendim. iki kişi de e, olmaz yani kavga ederiz. <gülüyor> i̇ki kişide demokrasi olmaz diyorsun. Olmaz. <gülüyor> Otokrasi. Öyleyse ben 14 yaşındaki İrem Erol'un bir kez daha karikatürünü tercih edebiliriz diye düşünüyorum. Sınıfta ayrımcılığa uğrayan mülteci çocuğu. E, e çok çizmiş. mutlu olacaktır eminim çok mutlu evet. olacaktır. Hatta onun hocası Mumsah Gümüş de sevinecektir eminim. Ee, Peki hala ben de sevindim. Öyle öyleyse tamam. Öyle Haftaya görüşmek üzere. Oldu görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar. kalın